Tom Sawyer'ın Maceraları Bu, genç bir çocuğun hikayesi. Adı Tom Sawyer'dı. Tom, teyzesi Polly ile küçük bir köyde yaşıyordu. Polly teyze iyi bir kadındı. Tom'u çok sever, onun iyi bir insan olmasını isterdi. Ama Tom, yaramaz bir çocuktu. Tom, uyan. Okula geç kalacaksın. Ah, bilmiyor musun? Bugün okul yok. Baysnaklıs babasını kaybetti. Aman tanrım, öyle mi? Zavallı Baysnaklıs. Ah, merhaba Baysnaklıs. Babanız olanlara çok üzüldüm. Başınız sağ olsun. Ne dediniz? Yürüyüşe mi çıktı? Ah, bu bu harika. Sağlığı için çok iyi. Aslına bakarsanız hepimizin yürümesi gerekir. Anladım tamam Bay Snuggles. Üzdüğüm için affedin. Hoşçakalın. Ne oldu? Seni hınzır. Nasıl böyle bir yalan söylersin? Bay Snuggles'ın babası ölmemiş. Oldukça sağlıklı. Babası ölmüş demedim ki. Onu kaybetmiş dedim. Şimdi de onu bulmuş olmalı. <gülüyor> oh, bu çocukla ne yapacağım ben? Ne kadar güzel bir gün. Bu güzel havada okula gitmeyi kim ister ki? Poli teyzem beni engellemese her şeyi rahatça yapabilirdim. Buldum. Hakla oynayacağım. Sonra da eve giderim. Poli teyzem okuldan kaçtığımı asla anlamaz. Aaa! Tom Sawyer! Poli teyzen nerede? Teyzenin evinden asla çıkmazdın. Şimdi seni kim koruyacak? Ryan Reynolds! Senden saklandığımı mı sanıyordun? <gülüyor> hey! İkinizin nesi var? Kavgayı kesin. Birbirinizi yaralayacaksınız. Olamaz! Üniformam çamur olmuş. Teyzem okula gitmediğimi anlayacak. Ne yapacağım? Sessiz olacağım. Tam. sen olduğunu biliyorum. Okuldan kaçıp Ryan Reynolds'la kavga ettiğin için ceza almayacağını mı sandın yaramaz? Hafta sonu çitleri boyayacaksın. Oyun oynamak yok. Ama o başlattı. Cevap verme Tom. Çitleri boyayacaksın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Poli teyze. Hafta sonu geldiğinde Tom çitlere bakar ve çok şaşırır. Ne? Bunların hepsini mi boyayacağım? Olamaz. Peki ya misket oynamak ya da kovboyculuk? Ah, bu hiç hoş değil. Bu yüzden Hakkın hayatı benimkinden daha iyi. Ailesi yok ve kimse onu cezalandırmıyor. Şimdi ne yapacağım? Ama Tom zeki bir çocuktu ve aklına bir şey geldi. La la la la la la Bekle. Belki de burada olmak iyidir. <gülüyor> ne oldu Tom? Yine mi ceza aldın? La la la la la... Seninle konuşuyoruz Tom... Ooo! Merhaba çocuklar. Üzgünüm. Sanatımla ilgileniyordum da. Ceza aldığın halde neden mutlusun? Ne? Ceza mı? Bu ceza değil ki. Boya yapan kaç çocuk gördün? Bu köye biraz renk lazım. O yüzden ben de kendimi köyü dekore etmeye adadım. İşe de bu çitlerden başladım. Siz misketlerinizle oynayabilirsiniz. Ama ben sanatçıyım ve bu iş çok eğlenceli. La la la la. Ben de sanatçı olmak istiyorum. İzin ver ben de deneyim. Bilemiyorum. Herkes sanatçı olamaz. Hadi ama Tom yapma. Arkadaşın değil miyiz? Biz de deneyelim lütfen. Ama bu çok önemli bir iş. İzin verirsem ödeme yapmalısınız. Tom'un arkadaşları Çit'i boyamak için hiç düşünmeden oyuncaklarını ve çikolatalarını verir. Daha çok çocuk gelir ve Çit'in tamamı kısa sürede boyanır. Gördün mü? Herkes anlamlı bir şey yapmak istiyor. Hatta Çit boyamak gibi saçma bir şey olsa da. <gülüyor> Aman Tanrım! Hepsini birkaç saatte mi bitirdin? Evet poli teyze, çitlerle nasıl uğraştım bilemezsin. Ee, çok yoruldum. E ee, artık oynayabilir miyim? Aa, evet sanırım. Aa bunu nasıl yaptım merak ettim. Merhaba hak, merhaba fil, dinleyin. Oynayacak yeni bir yer buldum. Ve orada kimse okula gitmemizi ya da akşam eve girmemizi istemiyor. Ciddi misin? Neresi burası? Nehrin diğer tarafında bir ada. Oh harika ama annem gitmeme izin vermez. Keşke ona her zaman her şeyi söylemesem. E o zaman söyleme. Kimseye söylemeyelim. Şimdi başımıza kalacak kadar büyüdük. Üç arkadaş sonunda adaya salla geçmeye karar verir. Uzun zamandır istedikleri şey budur. Bir yere gitmelerini ya da bir şey yapmalarını engelleyecek kimse yoktur. Canları istediği kadar orada oynarlar. Başta meyveyle çiğ sebzeleri yerler. Hmm, bu çok lezzetli! Bunu neden pişirirler ki? Tamamen zaman kaybı. Bence de. Herkes sebzeleri böyle bizim gibi yese, zamandan tasarruf etmiş olurlar. Bizim kadar zeki olsalar yaparlardı. Ancak birkaç günü oyun ve çiğ sebzeyle geçirdikten sonra... Oh, karnım ağrıyor. Kendimi berbat hissediyorum. Ah, başım dönüyor. Bize ne oldu böyle? Ben de kendimi iyi hissetmiyorum. Keşke ailelerimiz burada olsaydı. Ne yapacaklarını bilirlerdi. Bence de. Politeyze özledim. Neden hiç kimse bizi aramıyor ki? Umursamıyorlar mı? Unuttun mu? Bunu kimseye söylemedik. Burada olduğumuzu bilmiyorlar. Doğru ya, hatırladım. Kendi başımıza kalacak kadar büyümüştük. Ne kadar aptalmışız. İşte bunda haklısın. Çok aptalmışız. Senin gibi yaşamak güzel sanmıştım Hak. Kendimi hiç yalnız hissetmedim ki. Köyde her zaman benimle ilgilenen birileri olmuştur. Şimdi ne yapacağız çocuklar? Durun paniğe kapılmayın. Hala dönebiliriz öyle değil mi? Birimiz köye döner ve orada neler olduğuna bakar. O salla tek başıma gitmem ben. Ya ölürsem? Fikir benden çıktığı için ben gideceğim. Gideceğim ve bizi özleyen var mı bakacağım. Tom arkadaşlarıyla vedalaşır ve köyün yolunu tutar. Kıyıya çıkınca birilerinin konuştuğunu duyar. Onlara yaklaşır. Poli ile Fil'in annesi ağlamaktadır. Ah, çocuğum! Canım çocuğum! <Gülüyor> canım oğlum. Canım oğlum. Günler geçti. Artık beklemenin bir anlamı yok. Çocukları aramak için bir düzüne tekne gönderdik. Bunun sadece bir açıklaması olabilir. Nehirde boğuldular. Kaderi kabul etmeliyiz. Onları şimdi asla bulamayacağız. Üçü içinde bir cenaze töreni düzenlememiz gerekiyor. Bizim hatamız daha dikkatli olmamız gerekirdi. Tom, Ak ve Phil iyi çocuklardı zavallıcıklar. Daha sadece çocuktular. Oo, olamaz. Biz ne yaptık? Hemen geri dönmeliyim. Neler oldu Tom? Bizi özleyen birileri var mı? Evet Tom. Annem nasıl? Phil, annen seni çok özlemiş. Polie teyze ve bütün köy de öyle. Bolduğumuzu düşünüyorlar. Bizim için cenaze töreni düzenleyecekler. Bulmak için bir düzine tekne yollamışlar. Aa, bu berbat bir his. Evet, annem sorumsuz olduğumu düşünmekte haklı. Onları çok üzdük. Evet, Polie teyze beni asla bırakmazdı. Ailelerimizin bizim için endişelendiği gibi biz de onlar için endişeleniyoruz. Bizi çok seviyorlar. Kendimi suçlu hissettim. Ben de. Ben de. Çocuklar geri dönmeliyiz. Köyü çok özledim. Aa, yaptığımızı öğrendiklerinde neler olacak bir düşünselize. Durun. Bilmeleri gerekmiyor. Onlara nehre düşüp, akıntıyla adaya sürüklendiğimizi ve dönmek için sal yaptığımızı söyleyeceğiz. Ee, onlar sizin aileniz. Sal yapamayacağınızı bilirler. Ama denemek zorundayız. Onlara sorumsuzca ve bencilce gittik diyemeyiz. Öyle değil mi? Durun. Yarın cenazemiz var. Hadi gidip onlara sürpriz yapalım. Aa evet. Bu planı sevdim. Planı ben de sevdim. Bencil ve sorumsuz değilim. Bunu nehir yaptı. Neyse ki nehir konuşamıyor. Umarım ruhları huzur bulur. Neredeydiniz bakalım? Çok merak ettik. Aaa ne... E, nehir... E, nehir sal yaptı ve ada e, ada da e, bize bize geldi ve ve ve, ve biz de e, koştuk. Ne saçmalamayı kes fil. Üçümüz de çok üzgünüz. Filin söylemeye çalıştığı şey de. Lütfen bizden nefret etmeyin. Ah sevgili oğlum, aileler çocuklarından nefret etmez. Önemli olan sağ salim dönmüş olmanız. Evet hak. Şu andan itibaren bizimle yaşayacaksın. Bu günden itibaren sen de benim oğlumsun. Ciddi misiniz? Tabii yalnız kalmak istiyorsan. Hayır, asla. Ailenin önemini çok iyi biliyorum. Hayatım boyunca onlar olmadan yaşadım ben. Bu doğru. Birkaç günlüğüne de olsa yalnız yapamadım. Ailenin önemini artık biliyoruz. Üçümüz de çok üzgünüz. Hepinizi seviyoruz. Biz de sizi seviyoruz çocuklar.